kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere içleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır.